Az bir hal. Hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen. Efendim merhabalar. Radyo Havan'da Hasbihal programında program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen. Yine güzel bir günde aslında biraz da böyle karanlık bir günde sizlerle beraberiz 8 Mart'ın hemen sonrasında. Bugün bir bayan konuğumuz var hemen 8 Mart'ın sonrasında özellikle bir bayan tercih ettik ki o da hem gönlü güzel hem yüreği güzel sesi güzel türküleri güzel sevgili Zuhal bizimle beraber. Zuhal öncelikle bir hoş geldin diyelim. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Çok yorgunsun. Bey <gülüyor> tempo yoğun. Onu yansıtmamaya çalışıyorum ama gerçekten bu aralar çok yoğunuz. Ama iyi ki de yoğunuz, iyi ki de işlerimiz iyi gidiyor. Hı -hı. Albüme çok emek verdik. İnanılmaz emek verdik. Çok uğraştık ve böyle dönüşüm Verimini olunca... de alıyorsun. Ne kadar yorulursam yorulayım hiç of dememeye dikkat ediyorum. İyi ki de yoruluyorum diyorum. <gülüyor> Peki Zuhal'le bugün son albümü. Senden senin olaydım. Senin olay. Senden olduğuya gittim bence albümün albüm içindeki türkülerden biri. Senin olaydım üzerine konuşacağız. Hem albüm aşamasını biraz da aslında Zuhal'in üç dünyasını da işeceğiz. Güzel bir sohbet aslında sizi bekliyor olacak sevgili dinleyiciler. Önce bir Zuhal'i dinlendirelim. Bir müzik arası verelim. Evet. Onun hemen ardından da sohbetimize devam edeceğiz. Zuhal'in senin olaydım. İsimli albümünden e, bir türküyü aslında sen sunset... seç. Şey yapalım o zaman. E, gerçi Senin Olaydım denildiği zaman pek e, albüm ismi Senin olaydım ama daha çok Zuhal Senden Oldu diye bilindim ben. Hı hı. Ama biz Senin Olaydım yayınlayalım albüm ismini daha sonra Senden Oldu'dan da biraz bahsettikten sonra yayınlayalım. Okey. Şimdi Senin Olaydım gitsin dinleyicilerimiz için. Tamam. Zuhal'den senin olaydım. Dinleyelim. Albümün de isim şarkısı. Evet. isim türküsü mü diyeceğim şimdi? Nasıl? mi? beste <gülüyor> formatında türkü mü? Eser. Ben eser diyorum. Peki. eser. Peki. Ee, <gülüyor> albümün isim eserini dinleyelim. Ardından sohbetimize devam edeceğiz. Nuhal'in ikinci albümünden dinlediğimiz bir türküydü. De. Yanlış değil, değil mi? İkinci albüm. Ikinci ya aslında ikinci de. <gülüyor> bu. Ben ilk bunu birinci olarak değerlendiriyorum. Niye diye sorarsan. Benim o ilk yaptığım albüm gerçekten çok böyle. Hani olur ya ben İzmir'den işte valizimi alıp İstanbul'a albüm yapmaya geldim. Bilinçsiz bir şekilde gelmedim ama yalnızdım yani. Yanımda kimse yoktu. Sahip çıkan kimse olmadı. Doğru ekiple çalışamadım. Doğru kadroyla çalışamadım. ...repertör anlamında inanılmaz sıkıntı yaşadım. Yani on tane eser koyduk albüme ama... ...onuncusunu sırf onuncu eser olsun diye... ...koyduğumuz bir albümde Ya bu şey değil o zaman. İstediğim, ilk albüm. İstediğim e, ne çalışma anlamında... ...istediğimi yapabildim. Ne de e, satış anlamında... ...kendimi duyurma anlamında hiçbir şey yapamadım yani. Ama bu albüm... ...bana göre bu benim ilk albümüm Çünkü bu albümü ben... ...hissettiklerimi dökebildim. Aynen. İstediğim ekiple çalışabildim. Çok sağlam... Bir kadroyla çalıştık. Benim hayalimdi işte yani bir albüm yaparsam mutlak A kalite müzisyenler olmalı. Benim için çok önemliydi. Yani bir solistini okumasıyla bitmiyor iş. Araja çok önemli, müzisyen çok önemli, yönetmen çok önemli. Her zaman diyorum yani bir albümü iyiyse solistin başarısı değil bu. Ekip işidir, ekip başarısıdır. Hı hı. Biz bu albümde ekibi yakaladık. Ve işin güzel tarafı çalıştığımız herkes bizim dostlarımız, arkadaşlarımız işte. Abilerimiz işte bunlardan isim vermek gerekiyorsa Kemal Alaçayır, i̇şte Uğur Varol Gitar'da, Nefesi'de Mustafa Sorgun. İşte e, e, aranjelerde sevgili Serhat Şentürk var, Erdoğan Artan var, Serkan var, Serkan Balkan var. Hı hı. Sekiz aranjörle çalıştık isimlerini şu an anlatıyorum hatırlayamıyorum. Ve yine e, ondan sonra perküsyonda sevgili Ömer var. Yani çalışmak istediğim bütün akalde müzgenleri bu albümde toparladık. Çok şanslım o yüzden. Ve ben hep diyorum Zuhal'in ilk albümüdür bu. Doğru ben... yapılmış iş adına ilk albümüdür. Anladım ama ilk ee, yani bir önceki bu senin için ya. <gülüyor> bir önceki albümü e, hani radyocu gözüyle dinlediğimde kendi adıma çok da e, kötü bulmadım açıkçası. hatta ya, Kötü değil özür dilerim sözünü kestim. Kötü değildi ama ben değildim yani. Yani her şey benim e, dışında oldu. Zuhal'in kesinlikle söz hakkı yoktu albümde işte. Zuhal yoktu orada. Zuhal yalnızca girdi, okudu ama bunda Zuhal vardı. Yani işin e, mutfak kısmında da Zuhal vardı. İşte ben gitar çalımında da gittim özellikle Uğur abi çaldığı zaman durdum orada. Bu şeydi yani birlikte her şey birlikte karar alındı. Birlikte e, ortaklaşa yapıldı. O mutfaktaki her şeyde ben de vardım. Her şeye beni dahil ettiler o ekipteki arkadaşlarım sağ olsunlar. Çok keyifli geçti. Yani e, diyorum ki herhalde diyorum ben bin tane de albüm yapsam bu albüm kadar zevkli bir şekilde olmaz. Çünkü niye diye sorarsan bu albüm bütün müzisyenler emeğini yüreğine koydular. Ve hiç hiçbiri ne eser sahipleri ne müzisyenler bir kuruş dahi talep etmeden gelip yaptılar bu albümü. Farklı ee, bir şeydi bu. Aslında epey de beste var bu albüm içinde değil mi? 15. De 15. 15. 15 de beste mi? Yok hepsi değil. Portakoller falan var bu. Hepsi, hepsi, hepsi şey beste, beste. formunda türküler. Okey, birer remix zaten. Evet. Onun dışında 14. Halaylar Mü var. Ben Yaralı Ceylan'ım zaten albüm içinde bir defa söylemişim ama o da remix yapılmış. Hayır, bir var normal bir de remix'i yapıldı onun Ben Yaralı Ceylan'ım. Ben göremedim. Ha, gördüm şimdi. Evet. <gülüyor> İkinci de o. Peki ee, ama bu da tabii çok önemli. Demek ki müzik piyasasında bir şeyler var. Yani Zuhal adına bir e, sevilirlik, evet, bir o, bilinirlik var ki e, insanlar hiç çekinmeden artık o besteleri gönül rahatlığıyla vermişler. Çoğu insan bunu yapmıyor zaten. O konuda hiç mütevazi davranmayacağım. Gerçekten seviliyorum. Yani ve o beni inanılmaz mutlu ediyor ve... Ya bu, bu, bununla inanılmaz onur duyuyorum gururlanıyorum böyle gerektiği zaman havamı dağıtıyorum işte evet ben bu piyasada <gülüyor> seviliyorum arkadaşım siz Ama 10 öyle. kere gidersiniz bir eser almak için ben bir kere giderim siz gidersiniz belki bir ofiste görüşürüz ben evlerine gidip çayını içip alıyorum eserim yani ilişkilerimiz sağlamdır bu da beni cesaretlendiriyor ve güçlendiriyor yani dedim hep ekip işidir. Çok da güzel sanatçılar var. Ali Kızıltuğu Baba Tabii, Ali var. Tabii Ali Babamız var. <gülüyor> <gülüyor> Ali Baba var. Başka kim var? Mehmet Özcan Mehmet var. Mehmet Özcan Hocamız Belaymış. var. Belaymış. Kenan Vardık, Şerif Kayran, Zeynel Aba. Kenan'ı nereden buldun ya? Avustralya'da değil mi? Kenan miydi? Almanya'da yaşıyor ve Kenan bizim canımız... Zeynel mi Avustralya'da yaşıyordu? E, Zeynel'i bilmiyorum. Kenan'la bizim dostumuz, arkadaşlığımız Kenan da benim canım ciğerim. yani dostumuz, dediğim bir dostumuz, arkadaşlığımız olan bir isim Ali Dendir'i aldık ondan biz. Ortak bir çalışma Şerif Kayran'la. Ben canlısını dinlemiştim Ali Dendir. Abi çok çok güzel. da evet. Çok <gülüyor> evet. Timur <gülüyor> bunun aranjesini yaptı. Sevgili Ömer Perküsyon'da Kemal <gülüyor> abi ala çayır bağlamada. inanılmaz güzel bir eser oldu. Hatta bahsetmişken ben Cemeyi yayınlayalım. de <gülüyor> Çok de güzel bir eser. Peki e, Sözleri Kenan Vardık ve Şerif Kayran'a Müziği Kenan Vardık'a ait bir eser e, dinleyeceğiz. Bu arada e, tabii... Mutfak kısmında olanlara da bir değinmek lazım. Aranjörü e, Timur Çağlar, evet. ritimde Ömer Arslan, elektro gitarda Uğur Varol, bağlamalarda Kemal Alaçayır ve vokalde Erdoğan Artan. Bu eserde sana evet. eşlik etmişler. <gülüyor> Bu çok güzel olmuş kartonet. <gülüyor> <gülüyor> hemen hemen Türk'ünün altında kim ne yapmış onu görüyorsunuz. Ya ben de unutuyorum. Baksana hepsi arkadaşlarım olmasına rağmen. Ama normaldir. Yani bir, bir albüm yapılırken özür 45 kişili çalışıyorsunuz. Hepsini tek tek saymak hakikatten İtiyorum. zor. Peki Ali Dandir dinleyelim Ali Dendir'den. Hemen sonra sohbetimize hasbi halimize devam edeceğiz. Radyo Havandasınız. Din dilinde bir kırılgan dergahında sohbet Muhammed'in dilin. Kudret şerbetinden geçtim Hamidim sonunda piştim Alinin yoluna düştüm Hamidim sonunda piştim Alinin yoluna düştüm Alidendir Aliden di. Altyazı <Gülüyor> Ali'dendir dinledik. Zuhal'in son albümünden. Aslında e, ilk albüm. <gülüyor> <gülüyor> Zuhal'in ilk albümünden Bunu sesini yapmışmış gözlerime bakıyoruz. Zuhal acaba ilk albüm mü desem son, son albüm mü? Sen Deceğim. yüreğinden ne yaşıyorsa Bana göre ikinci şey evet. ikinci diyeceğim çünkü ben ilk albümünü de beğenerek Çok dinlemiştim. programlarımda da beğenerek yayınladım. İlk, i̇lk kez izledim. gerçi yan yana geliyoruz. İlk kez seninle program yapıyoruz. Ama Gönül isterdi ki daha önce de hani o ilk albüm aşamasında da keşke birlikte olsaydık. Ee, neyse kısa bugün artık. Evet ama bir şey söyleyeceğim şimdi ciddi söylüyorum ben e, senin yanında diye söylemiyorum bu sözleri. O ses tonun öyle bir güzel ki insanın yüreğini işliyor <gülüyor> yemin ediyorum bayılıyorum ben. Çok teşekkür ederim. Bir başka radyoda bir arkadaşımız daha var onun sesi de öyle isim vermeyeyim şimdi. İki, i̇ki kişi fanım ben de o konuda sana ve diğer arkadaşıma ya şöyle işliyor şu yüreğe ben senin Aa, senin o ses tonunu dinlerken seninle daha tanışmamıştık. Zaten kafamda öyle bir oluşturmuşum ki yani sen biz seninle uzun süredir tanışıyoruz <gülüyor> aslında yani o samimiyeti o sesini yakaladığım için. Teşekkür Tanışırız ederim. Tanışıyoruz ee, Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Demek ki aynı samimiyet e, aramızda böyle bir elektriklenme oluşturmuş. Zaten ben de seni tanımadan önce ilk albümü bile sevmişim. Bak ne teşekkür güzel. Teşekkür ediyorum. Peki. E, tabii albüm aşamasında e, değerli müzisyenler sana eşlik etti ama bir tanesi var ki o direkt kapağı e, İber Müziğinde de zaten sanat danışmanı benim bildiğim kadarıyla Aydın abi. Aydın abi. Evet. O, o direkt kapağı bütün duygularını yazmış ve şöyle güzel bir başlık atmış. Zuhal tırnaklarıyla dağları kazıp hayallerine yol açıyor. Zaten şair olmanın getirdiği bir kelime hazinesi genişliğiyle. Evet. Ee, bunları okuduğunda neler hissettin? Çünkü insanlar senin için güzel şeyler söylemeye başlıyorlar. Bir anda çevrende e, onlarca insan oluyor. Senin türkülerini dinliyorlar. Sesini beğeniyorlar. Ee, işte o İzmir'den valizi toplayıp geldim. Albüm yaptım. Sonra sonrası ne oldu? Ee, dediğim gibi yani o İzmir'den valizimi toplayıp geldim ama gerçekten çok yalnızdım Cüneyt. Yani hiç... E... Belkız Akkale dışında onu kesinlikle söylemem lazım. Belkız abla her konuda yönlendiriyordu beni işte. Zaten buraya gelmeme de Belkız Akkale vesile olmuştu. Yoksa bizimkiler biraz o konuda katıdırlar yani haklı olarak. Ketunlar Sen yani. kız başına <gülüyor> nereye gidiyorsun işte tanımadığım bilmediğim bir memleket. Belkız ablanın ismini verdiğim için babam tamam Belkız Akkale işin içinde varsa git demişti ve Belkız kaleye güvenmekte de gerçekten haklıydı. Ben attığım her ad adımı soruyordum Belkız Abla'ya. işte. Belkız Abla buraya gidebilir miyim, şunu edebilir miyim? İşte İber Müzik onun da e, bana önerisiyle olmuştu. Aynen. Öyle başladık biz. Dedim ki ilk albümü yaptık ama kimseyi tanımıyorduk, etmiyorduk. Albümün üzerinde 6-7 sene geçti. Işte. 6-7 sene geçtikten sonra ama o 6-7 senede biz... Bu albüme girerken fark etmişiz ki 6-7 sene belki albüm adına bana çok şey getirmedi ama dostluklar, arkadaşlıklar adına çok şey getirmişti. Çok çok çevre kazandık. Çok güzel ilişkiler kurmuşuz. İşte sonra da bunda alıyoruz karşılığını. Hı hı. Dediğim gibi yani ben o albüm anlamında benim yanımda olan insanların ne söyledikleri benim için çok önemliydi. Ki onlar da hep bana söyledikleri şeydi. Zuhal... Bu albüm bak biz çok güveniyoruz bu albüm olacak yani bu albüm kesinlikle olacak. Ne olacak? Çünkü biz yüreğimizi koyduk ve yüreğiyle yapılan insan yüreğiyle yaptığı iş gerçekten karşılığını buluyor. Aynen. Ve bir benim yüreğim değil dediğim gibi onu 30'a yakın insanın yüreği olduğu için onlara ne söylediği, ne yaptığı, onların benim yanımda duruşu çok önemliydi bu anlamda ve ben onlarda onu aldığım için önemliydi ve onu kazandım. Ondan sonra tabii çok radyo programlarında Dergi röportajlarında hep olumlu şeyler duydum. Dinleyiciler, katılanlar. E bu da dolayısıyla tabi cesaretlendiriyor, ümitlendiriyor. Ki sağ olsunlar sahiplendiler. Evet. Peki ee, şimdi albüme baktığımda ben bu albüm için 14 tane beste evet. görüyoruz burada. E, peki bir önceki albümde yine hani senin aslında çok da böyle <gülüyor> e, sindirerek alamadığın <gülüyor> albümde anonim türküler de vardı. E, i̇şte anonim türküler onu söylüyorum ben. Tabii ki hani çok güzel eserler onlar da ama biz onları işte onlar çok bilindik albümde... eserler şimdi orada haklısın. Ha işte <gülüyor> ya zaten okunmuş yani bilinmiş eserler insanlar zaten çok da güzel icra etmişler yani. Zühal sen bunu ne diye koyuyorsun? Albüm diye sorarsan işte yine benim o sıkıntı yaşadığım noktaya geliyoruz. Evet. Ben o albüm 10. eseri tamamla tamamlama kadına koyduğum repertuardım. Ama bunda ben 150 tane eser elimde vardı. sıfır. Ve ben şu an üç tane albüm yapabilecek kadar daha repertuar var elimde. Var mı bu yakını böyle bir çalışma? Yok şu an bunları Bunu bir halletelim. <gülüyor> <gülüyor> bunlara çok emek verildi. Bu, bu benim, bu albüm başka benim ya. Bu bir çocuğum bu albüm. Genelde öyle olur hep ilk bu albümler için. Bu öyle ama ediyorum, <gülüyor> Buna böyle bir tane de, de, de, de, denilmez ya kaşının, gözün mi kaşı evet. öyle. Bu albüm benim için öyle yani. Hiç böyle. Ya eleştiri de kabul etmiyorum. Yok. Kardeşim bu albüm güzel. Bu, bu el, albümü eleştirme hakkını dahi kimseye vermiyorum. Çünkü... Nasıl yapıldığını ben biliyorum. Yani kötü de olsa hiç satmasa da umurumda değil yani çok açık söylüyorum bunu. Benim çünkü, ne için diyorsun? Çünkü benim içime sindi ve çok emek verildi. Çok emek verildi inanılmaz emek verildi. Doğru iş yapıldı yani önemli olan zaten bir iş hani yapılırken önce benim kabul etmem benim içime sinmesidir ya. Hı hı. Eğer insan kendi ürettiği şeye sahip çıkarsa başkasına kabul ettirebilirsin. Kendi yaptığın işi sahiplenirsen tamam oldu dersen başkası da o samimiyeti hisseder. Biz bunu da onu yakaladık. O zaman e, teker teker baktığımızda ki sen zaten aslında az önce söylediklerini bunu kanıtlıyor gibisin. Bütün e, eserler tek tek içine sindi. Oo, bu albüm öyle hepsi, piyasaya çıktı. <gülüyor> Şimdi e, dinlediğimiz zaman hakikaten benim de çok o, sevdiğim eserler var bu albümün içindeki. Bir tanesi ben seni çoktan unuttum. Evet, Cemal Üstaş'ın. Çok, çok, çok güzel. Ben e, iki çok gün güzel. önce senden bunu canlı canlı <gülüyor> bir sahne performansında. E, bence bunu da dinletmeliyiz. Bunda e, Ali var. Kıvırcık Gal'e. O zaten abim diyorum artık. Abi de, abim direkt benim. Ali Abim'le bizim dostluğumuz çok eskiye dağınıyor. 10, 15 seneye dağınıyor bizim dostluğumuz. Bu albümde yani e, çok katkısı oldu bana. işte Konserleri ne olursa olsun. Kıvırcık Gal'in neredeyse Zuhal oradadır ve zaten Kıvırcık Ali'nin çok kemikleşir bir kitlesi olduğu için Zuhal'de yani Zuhal'i de kabul ettiler. Onu da çok bana hmm. yarar oldu tabii ki. Bunu inkar etmemek lazım. Yine bunda da düyeti var Ali abinin. Bu o, klip eseri? Bu da klip neydi? eser. Klipti değil mi? Üç klipimiz klip var. Kliplerden biri de bu. Diğerleri? diğer kişi. Diğerleri e, senden oldu. Zaten e, onunla biz çıkışı yaptık. O Ali Kızıltuğ'un Ondan sonra senin olaydım ve ben seni çoktan unuttum da aynı dönemde yayınlanan kliplerdi. Ha, üçünü aynı anda çekip e, aynı i̇lkini, süreçte mi? Hayır ilkini çektik senden olduğu. O bir beş ay falan yayınlandı daha sonra biz. Senin olaydın ama ben seni çoktan unuttum. Aynı anda çıkardık. Hı hı. Senin olaydın da Kıvırcık Ali klipte de oyuna değişiklik etti bana. Düetti zaten o. Bu da yine düet. Bunu da Kıvırcık Ali'nin bu eserde olmasının hani sizin için bir avantajı mı vardı? Ya da bu söylenirken böyle bir avantaj olduğu mu düşünüldü? Ya da olması mı istenildi? Yoksa hayır ben Kıvırcık Ali'yle bir türküyü de beraber söylemeliyim kısmında mı böyle bir karar alındı? Zaten dedim ya bilmiyorum buna ne kadar inanırsın ama inan ki bu çok samimi Niye inanmayayım? Bu albümü yaparken tabii ki herkes ister para kazansın o başka bir şey ama ben dedim ki hep ya bu bizim içimize sinecek bir şey olsun. Bize doğru geliyorsa, bize tamam oldu diyorsa biz bunu yansıtalım dinleyicilere. Kıvırcık Ali de öyle oldu. Ali abi sen bu işte gerçekten bizim yanımızdasın. Ya bu klipte de senin olmanı çok istiyorum. Kendi adıma istiyorum yani. Hı hı. İşte izleyici bunu izlediği zaman aa Kıvırcık Ali var desin diye değil. Biz Ali abimle birlikte olmalıydık o klipte. <gülüyor> öyle düşündüm öyle oldu. Güzel. Yani dedim ya hiç şey yok bunları bizim bu albüm baştan sona yaparken. Aa ben seni çok da unuttumum. ...ne kadar insan sever mantığıyla yapmadık. Evet, bu eseri ben hissediyorsam ben de bu ülkenin topraklarında yaşayan bir insanım. Benim annem bunu dinlerken an ağlıyorsa... ...Cüneyt'in annesi de bunu dinlerken ağlayacaktır. Ya Öyle yaklaştık. Yani hani ben ne hissediyorsam onu koydum. Yani karşılığı da dediğim gibi güzel oldu. Fazla da şeye gerek yok işte. Şunu Bu, bu nasıl olur, bu nasıl olur düşünmeden... Bendim yani ve oldu yani. Peki bu türküyü de o zaman dinleyicilerimizle buluşturalım biraz sonra şeyle biraz daha hani türkülerin içine girerek konuşalım evet. aslında bu albüm evet bestelerden oluşmuş ama Zuhal aynı zamanda türkü de söylüyor ee, o türkülerle ilgili düşünceleri neler onları da öğrenmek evet. istiyorum. Ee, senin olaydın Zuhal'in yeni albümü arkadaşlar yeni de dediğime bakmayın sekiz çıkalı 8 ay. E, ay oldu <gülüyor> ee, bu 8 aylık geçmişte aslında Zuhal hakikaten e, bu albüm adına çok iyi bir yerde duruyor ve kendi Teşekkür adıma ederim. onunla beraber bu ortamda olmaktan çok mutluyum sizleri de e, bu mutluluğa ortak e, etmek üzere ne dinliyoruz? Ben, ben seni, seni çoktan unuttum. unuttum. Aslında unutmamış. Unutmamış tabii canım. Ne? Neye unutuyor adam? <gülüyor> satır satır döküyor saatte. Unutmayanlara gitsin ona. Peki Cemal Öztaş'ın <gülüyor> eser arkadaşları hep beraber diliyoruz. Getirdin başıma Yeter yalvarma boşuna Artık ağlama boşuna Ben seni çoktan unuttum Yar seni çoktan unuttum Yeter yalvarma boşuna Artık ağlamı boşuna Ben seni çoktan unuttum Yar seni çoktan unuttum San bile yalvarıp yakarsan bile yer seni çoktan unuttum ben seni dünden unuttum biz çocuğum yalvar sen bile yalvarıp yakarsan bile yer seni çoktan unuttum ben seni. Dün You do Sohbetimiz devam ediyor. Radyo Havan'ı dinliyorsunuz. Zuhal bugün konuğumuz. Ee, aslında tam da Kadınlar Günü sonrasında bir kadın konuğa... <gülüyor> e, ...aslında bir kadın konukla beraber... Stü stüdyoda olmanın önemi büyük. Her şeyden önce şeyi sormakta fayda var. Şimdi türkülerden e, az önce bahsettik... ...anonsu kapatırken bir önceki anonsu. Zuhal için ne ifade eder? Hani bu albüm bestelerden okey tamam... E, ...ama bir gün Zuhal tamamen anonim türkülerden oluşan bir albüm... ...yapar mı yoksa az önce söylediği gibi... Ya benden önce zaten söyleyen güzel söylemişti onlar orada kalsın mı der. Zaten bunları bizim yani üstadlarımız hocalarımız o kadar güzel bir şekilde yapıyor ki. Hani bunu yaparken benim düşüncem şu tam eserleri yaptığımızda böyle otantik bir şey tarzında yapmak isterim. Böyle fazla batısazları falan kullanmadan işte bir bağlama. Perküsyon binmeyiz Ne Cengiz Özkan Muharrem Olursa, Temiz tarzında ha. falan gibi. Olursa yaparım güzel. ama onu da yazıyor. Zuhal sen dur yerinde. Sen Muharrem Temiz varken Cengiz Özkan varken sana durmak düşer. Hadi o da belli olmaz o ama çünkü bu konuda bir bayan ses hiç olmadı şu ana kadar. Evet yani Belkısal Kaleler, Güler Dumanlar tabii, var tabii, ama... Tabii, tabii. Yani onlar da yine batı sazlarıyla bu işi yapıyorlar zaten. Biz e, onun için dedim ya bir haddimi de bilirim yani. <gülüyor> haddimi bilirim yani. Zaten sen yerinde dur. İşte Güler hocalarımız varken, belki bu abla varken. Hı, hı. Ki TRT'de de birçok mesela ben tabii, Hale Gürün tabii. öğrencisiyim. Hale Gürün o anlamda çok güzel albümleri vardır. Tabii canım sen. Onları dinledikten sonra Ege Türkileri söyledim mi? <gülüyor> Aman neleyim galiba dost, bir Ege tabii, Türküsü. tabii konservatuar değil. zaten ben Tunceli'liyim ama doğma büyüm Orada Ege Konservatuarı'na gittim. Ve radyoyu orada İzmir Radyosu'nu kazanmıştım. O yüzden Ege Türkleri'ni de güzel okurum. tabii Hale e, dinlediğim için öyle bir şansım var ama. Ama Hale Gür'de başka bir şey tabii, Ege Türkleri'nde ya. Tabi hiç. O sipsiyle beraber, şey, titreyen gırtlakla beraber ben çok severim. Çok, çok sağ ol Hale dinledikten sonra diyorsun ki ben hiç Türk söylemeyeyim oturayım mı? <gülüyor> Vallahi ya. Bunu söylerken şimdi ne hacetiyorsun bir yani albüm yapmaya. Diyor, o geliyordu bizim solfej derslerimizde işte sonra eser geçiyorduk. Eser geçtikten sonra da bizi alıyordu işte. Şimdi siz söyleyin hocam şimdi nasıl söyleyik biz? Nasıl söylüyoruz sen buradasın? Ve çok şeydi böyle çok mütevazi bize sahnede duruşumuzu öğretti. Bizi türküleri okurken yüz ifadesine kadar öğretiyordu işte şunu yapınca bunu şunu yapınca bunu ama her şeyden önce doğal, doğal olmayı öğretmişti o bize. Ona da çok teşekkür ediyorum. Dedim hep sağlam insanlar, doğru insanlarla yola çıkmak çok şey katıyor insana. Sonra e, Halegür'den sonra İstanbul'a yerleştikten sonra da ben bir süre bunu söylerken utanıyorum. Erol Parla bağlama dersine gitmiştim ama maalesef o konuda başarılı Olmadı olamadım. Ben. Neyse o konuda e, Çünkü, eşin açığı kapatıyor. <gülüyor> evet, Erol Parlak gibi bir ustada gideceksin ve sen halen yok yani gitmedi ya. ya gitmedi bir türlü o bağlama. Ama belirli bir yaştan sonra çok zor oluyormuş. Ya belli bir kısmında. yaş dediğin ilkokulda başladım ben bağlamaya. Hadi canım. Tabii. O dönem çok iyi çalıyordum. O zaman yetenek Hı. yok. <gülüyor> Hayır o zaman çok iyi çalıyordum. Bir de böyle maalesef bu da mesela bizim bir bir gerçeğimiz yani kadınlar günü de hazır ha. geçen de onu da söyleyelim. <gülüyor> Aslında da ta çocukken o ayrımı yaşıyoruz yani bir toplumda ne kadar medeni olunursa olsun. Çiftçi de olsan fark etme inan ki mühendis doktor da olsan hala Hı -hı. bu sıkıntı bizim ülkemizde var. Hala var yani ne olursa olsun işte kadınlar günü kutlamamızda bile bu çıkmıyor mu ortaya çıkıyor yani. Erkekler günü Doğru diye mu? bir şey yok. Erkekler günü diye bir kadınlar şey olmayacak Kadınlar o kadar ezil yok ki, ki yazık yani bir gün verelim. Hümanist bir toplumuz <gülüyor> yani. Biz erkek egemen bir toplum olduğu için mi? kutlanacak günü size bahşettik ne diyelim. Yazık <gülüyor> yani bir gün kutlayın yani alın size hediyemiz olsun gibi bir şey olmuş yani. Ay, yok canım E tabi yani şeyine yani, de bakılırsa aslında geçmişine. Ezilmişlikten falan çıkmış ya o baş kaldırı falan eskiye de gittiğimizde. O yüzden bu da yani kutlamada aslında ezilmişliğimizden kaynaklanan bir şekilde olduğu için. İşte o dönem abim de bağlama çalıyordu. babam da ba Ben de bağlama çalıyordum. Babam da bağlama çalıyordu. Babam hep derdi ki aman kız çocuğusun sen ne yapacaksın otur. Abin çalsın. <gülüyor> Öyle bir hırs yapıyordum ki bunu. Hayır ben de bunu başaracağım diyordum. Ve ben babam abime bağlama öğretiyordu bana öğretmiyordu. Ama ben böyle gizli gizli bakıyordum ve sonra bir gün babam bilmiyor benim bağlamayı çaldığımı. Böyle toplanmışız. Abime bir türkü çaldıracaklar bilmiyordu ve ben oturdum nasıl çaldım bunu hırsı yapmıştım ya yani. <gülüyor> Öyle öğrenmiştim. Ama oradaki amacım bağlamayı kendi adıma çalmak değildi yani o babama kızdığım içindi. Ve onu öğrendikten sonra bıraktım. Dedim ki benden bu kadar ben bunu başardım bırakayım. Ve ondan sonra soğudum bağlamada ciddi anlamda soğudum. Çok şimdi, seviyorum ama kendim çalmıyorum. E, şey, kursa ne zamankin yaş kaçtı? Ee, şimdi yaşımı söyleyeyim mi? Tabii yaşı söyleme. Bu yandan, olaydan kaç sene yani sonra? Yani diğerlerden <gülüyor> 19-20 yaşındayım ben. yani. Değilim tabii ki. Yok canım 19-20 <gülüyor> Anca gösteriyorsun taş çatlasın 21. Öyle bahsediyorsun ki 33 yaşındayım fazla değilim. O dönem işte kaç sene oldu ya? 15 Hı -hı. senedir İstanbul'dayım. Bayağı olmuş ya vallahi. 6-7 sene sene. Ama burada tabii şey bir bağlamacı unsuru var tabii. Hani seni bütünleyecek biri lazım. Evet. O da eşin oldu eşin. sevgili Murat. Aslında Murat da stüdyomuzda ama onu konuşturmayacağız evet. tabii ki. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi çalıyor o da eşci. Bu aşama ne zaman? Tabii biraz özel hayata girmiş olduk ama yani bir birliktelikte bir tanışma bilmem ne falan filan derken. Ya zaten dedim ya o konuda ben çok şanslıyım. Yani İstanbul'a adıma tanıtma. Murat'la tanıştın çok şanslısın kesin. Eşimle tanıştım. Eşim önce benim arkadaşımdı. Sonra eşim bağlamacım oldu. <gülüyor> oldu. Sonra erkek arkadaşım oldu. Sonra eşim oldu öyle. Yani hep hayatımda Murat vardı zaten. Öyle Murat'la başladım bu yola. Murat'la çıktım. Murat'la devam ettim yani. Ya Murat Muradım oldu öyle mi? Şey <gülüyor> sonra Murat'ımın bana çok güzel bir hediyesi oldu. Barayımız oldu. Oğlumuz. hı <gülüyor> hı. İyi ya güzel gidiyor. Vallahi çok Şimdi mutluyum. Hem annesin mutlu hem istiyor, e, evet. güzel bir sesin var. Hem e, türkü söylüyorsun, türküler söylüyorsun, program yapıyorsun. Tabii tempo o kadar yoğundur ki bu aşamada. E, eminim hani bir müddet sonra e, yoruldum diyeceksindir. Ama deme. Demiyorum Şenem. Deme deme. Şu an demiyorsun o ama o, o aşamaya geldiğinde de deme sakın. Biz çünkü hakikaten bu, bu işi... Hakkıyla yapacak insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Ben Teşekkür kendi adıma edelim. yaklaşık 16 yıldır radyo programcılığı yapan bir insanım. 16 yılda pek çok insanla biz yan yana geldik. Pek çok... Ben bu işi yaparım diyenle yan yana geldik. Ama sonra silinip gittiler, kayboldular. Ee, ben şu an evet yorgun görünüyorsun ama gözlerindeki o ben bunu yapacağım <gülüyor> pırıltısını da ışıltıyı da görüyorum. <gülüyor> Sen. ee, biz seninle daha çok program yapacağız gibi geliyor Teşekkür bana. Ediyorum. Peki bir türkü daha dinleyelim. Ee, madem, senden oldu diyelim mi? Bana şans uğur getirdi senden ee, oldu. Murat için de dinleyelim bir evet. <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> ee, gerçi. <gülüyor> biraz şey var içinde ayrılık cümleleri filan da var ama neyse bir sadece senden oldu kısmını Murat'a. Sitem var diyor benim diyor saçımdaki beyazlıkta diyor senden oldu gurbet kuşu da senden oldu. ne diyor olduysa hepsi senden, senden, senden oldu, oldu. ama güzel oldu yani evet, tabii, tabii. <gülüyor> Ali Kızıltı hocamız bu da evet, Ali Kızıltı'nın bir eseri senden oldu dinleyeceğiz arkadaşlar az sonra yeniden sizlerle beraberiz Bana yazık, saçımdaki bu beyazlık senden oldu, senden oldu, hayırsız yer senden oldu. Saçımdaki bu beyazlık senden oldu, senden oldu, hayırsız yer senden oldu. Sizyar senden oldu. <Gülüyor> hal devam ediyor radyo havandasınız. Ee, sizler iş yerlerinizde, eczanelerinizde, evlerinizde e bizler dinlemeye devam ederken bizler de burada sizin için oldukça keyifli, oldukça güzel bir sohbet gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ee, tabii Zuhal'in bir çalışma programı, çalışma e temposu var. Özellikle profesyonel insanların sürekli önlerine koyduğu e bu çalışma programı nasıl Zuhal'in? Yani Zuhal ne yaparsa bak attı. Zuhal ne yapar? Sabah kalkar mı bir kere? Sabah de? bir kere kalkıyoruz. Zühalin sabahı yok ki. Zühalin sabahı öyle 12 yani öğlen 12. Sabah kalkıyoruz. İşte menajerimle haberleşiyoruz. Uğur bugün ne var, ne yok. Televizyon, radyo, konserler. Onlar önce bir görüşüyoruz. Ee, çıktığımız zaten benim sahne bilgilerim falan genelde menajerde oluyor. Biz menajerimiz Uğur. Onlar ilgili, onlar göre işte radyo programlarımız varsa radyolara zaman ayırıyoruz. Röportajlar oluyor, bazen röportajlara gidiyoruz. Konserlerimiz olduğu zaman işte müzisyenlerle toplanıyoruz ne işte özellikle prova falan yapıyor. Ondan sonra vallahi Türkiye evlerinde sahne alıyorum. Onlarla uğraşıyorum. Bu aralar e, nerelerdesin? İnsanlar seni dinlemek isterse nereye gelecek? Bu aralar pek İstanbul'da değilim ama <gülüyor> bu aralar İstanbul'da olduğum zaman. E, 3-4 senedir sahne aldığım bir yere var. Çok da seviyorum. Bakırköy'de Mavi Umut Türkiye Evi. Hı hı. Oradayım. Cumartesi Mahmut Bey yolu Kanaç Cuma günü Maltepe Bambi Teli Türkiye'deyim. Onun dışında şey mi standart? Her hafta olan. Her hafta çok... ama Hı -hı. konserlerim olmadığı zaman. Hı -hı. İşte konserlerimiz var bu cumartesi Avusturya'dayım. İşte Tarihleri neydi Murat? Murat'tan yardım alayım. Aklıma gelenleri söyleyeyim. Nisan'ın biri Nisan'ın 3'ü Almanya'dayım. Nisan 4'ü Belçika'dayım. Belçika'dayım. Nisan'ın onu Ankara'dayım. Bu ayın yine işte bu 13'ü Avusturya 26'sı mıydı Bursa? 26'sı Bursa'dayım. Yine var öbürleri de hatırlamıyorum yani. Var program bayağı yoğun gidiyor <gülüyor> demek gidiyor. ki. Onu takip etmek de zordur. Normaldir yani <gülüyor> şey yapmak, hatırlayamamak. Ee, i̇nsanın bir şeye başladığında kendine e, örnek aldığı insanlar olur. Zuhal'in böyle insanları var mı? ...var benim en büyük hayalim... ...ilk ayakkaydı. Çok Aa, inanılmaz evet. seviyordum. Diyordum ki... ...şimdi bunu da... Yani, ...bazen söylesem mi diye... ...tenedüse düşüyorum ama söylemekte de yarar var. Çünkü benim yaşadıklarımı... ...benim gibi o yola başlayanlar yaşamazsın diye. Hani bazen... ...birilerine böyle çok hayran olursunuz. Hı hı. Ya, o, o kadar farklı bir yere koyarsınız ki... ...beyninizde. Sonra tanıştığınızda... Tüh, ...keşke tanışmasaydım. Ha, Bitti evet. yani. İnanamıyorum bu, bu muymuş? Dersin ya. Ama... İlk ayada öyle olmadı, değil mi? Ya insan bu kadar mı doğal? Yani neyse nasıl düşlediysem Nasıl Hayrandıysam tanıştığımda da öyleydi Ve ben bayılıyorum o kadına Sonra Güler Duman Ve Sabahat Ak şey, Belkız ve Güler Hoca da öyle Güler Hoca'yı Allah'ım diyordum bu nasıl bir kadındır Ya bu acaba tanışsak mı tanışmasak mı Hep gidiyordum tanışmak istemiyordum ...ve sonra Güler Hoca ile biz tanıştık... ...ya inanılmaz hmm, İçi bir... dışı birdir Güler Abla'nın... ...Belkız Akkale hı. hiç tanımadığı bir insanı... ...beni bir kere konserde tanışmış... ...kadın evine kadar davet ediyor... ...yardımcı oluyor... ...düşüne bakmış... ...belki ben bile şu an yapar mıyım bilmiyorum... ...hayranım yani o yüzden okudum... Hı hı hı. İşte ...benim Belkız Akkale... ...Güler Duma... ...İlkaya Akkaya... ...hayranım de... içine de... Ee, ...tabii, tabii ki ...hayranlığın gülüyor. ötesinde... Ee, bir de şey var aslında bakarsan, hani hep e, Türkiye'yi dünyaya tanıtacak bir star arıyoruz ya bu aralar Megastar star Tarkan var. <gülüyor> en son adının nelere karıştığını hepimiz biliyoruz. <gülüyor> ee, ama hakikaten Türkiye'yi dünya müzik camiasında temsil edebilecek bir insan var mı senin için? Hani bu ilk ayak Güler Duman Berk Sak bile böyle... günümüz, günümüz günümüzde mi? günümüzde. Günümüzde varsa bile bu hocalarından çok özür diliyorum. Tabii ki bunlar neyle yapılmalı bana göre. ...Pir Sultan Abdal eserleriyle... ...Aşık hı hı. Veysel eserleriyle... Mahsun günümüzde şimdi günümüz bir Sultan'ı diyoruz... ...Mahzun Baba eserleriyle... ...yapılırsa eğer ve... ...kim olabilir <gülüyor> bana göre... ...pardon... ...yine işte bu isim... mı isimle mesela Güler Hoca bağlamasıyla bunu hı hı. ...yine biz özgü bir sazla... ...işte Arif Hoca... ya ...bizim kültürümüz... ...Türkler adına tabii ki bunlar olmalı... ...yani benim hı hı. düşüncem bu ki... ...zannediyorum birçok insan da buna katılacaktır... Ya ...bizler daha yeni yola çıkanlarız... ...bizden öncekiler de daha... ...tamam varlar ama... ...işte bir Arif bir Güler Duman... ...bir Bekiz varken de bir Musa Hoca... Diğerlerini söylemek çok doğru olmaz... Diğerlerini söylemek doğru ama olmaz... Bir Neşet, biraz... Ertaş yani. ya ...bir Neşet Ertaş... Neşe Ertaş ...çok zaten... doğru bir isim. ...tabii canım çok çok o ayrı bir yer... O, ...orası ayrı bir dünya... ...ben Neşet ne ne Ertaş'a... Yani ...ne kadar şanslıyız... ...ben kendimi kendi adıma çok şanslı sayıyorum... İyi ki de diyorum. Ben türkü söylemeye başladığım zaman, mahsun Şerif var. İyi ki de neşedar da, iyi ki de ya varmış, bu dönemde evet. var eminim. Çok şanslıyım. Bir kere onların beyefendiliği, Tabii. duruşu, sahne. E başka bir şey. Aynen öyle. Ya. O profesyonelliği aslında onlardan hissediyorsunuz. Hem doğallık hem profesyonellik belki. ikisi de e, çok önemliydi. Hem e, Neşe Ertaş'tan ki şu an artık yaşayan Tabii. son ozanlarımızdan Tabii. o da. Hem e, çok yakın bir zamanda kaybettiğimiz değerli Pir Sultan Abdal. Günümüzün Pir Sultan evet, Abdal'ı e, mahsun Şerif'ten biz gördük. E, bunu da belki biz çocuklarımıza anlatacağız ama ne yazık ki yeni nesil e, bunu çok hissedemeyecek belki de. İşte burada siz biraz bize da düşüyor. evde görüyorsunuz. Evet, bu bize düşüyor. Bunu e, bizden sonraki kuşağı taşımak ama doğru bir şekilde taşımak Hı -hı. da bizlere düşüyor. Zamanı geldiğinde inşallah ben ve arkadaşlarım da bunu yaparız yani. Yapacağız yani. Onlar eminim. da yapar benimini. Benim onda e, ondan, <gülüyor> ondan yana bir şüphem yok. Umarım e, çok daha başarılı işler çıkacak. Evet. E, özellikle sordum hani dünyada bizi temsil edebilecek kim olabilir Neşet diye. Neşet Artaş bana Yok bir... yok. E, aslında gençlerden de istiyorum. Tabii Neşet Ertaş. Güler Gençlerden, Artaş, e, Türkiye adına mı? Türkiye adına da olabilir. Yani e, bu işe hakikaten müzik işini hakkını vererek yapıp da e, Türkiye adına ya da Türkiye adına Bizi o kulvarda temsil edebilecek kimler olabilir demek belki daha doğru olur. Eğer televizyon gibi bir şeylerden bahsediyorsan. Öyle revizyon çok şey ama olabilir öyle de düşünelim. Ya Öyle düşünürsek zaten açıkçası ya bu benim düşüncem yani çok da özür diliyorum dinleyenlerden. Ama şey <gülüyor> ben değilim ki yani hani Hı -hı. bir Türk Halk Müdürü sanatçısı olarak bunu söylüyorum ben değilim ki yani. Ben yıllardır hep ben, şeyi yani, savunuyorum. Ben, ben temsil ediliyorsam, ben meğer hani Türkiye adına Benim katılıyoruz ya. Benim yani. değil mi? Ben bir bağlama duymak istiyorum. Ben bir nefesli duymak istiyorum. Ya olsun yani bir pergüzyon olsun Hakikaten yani. Hakikaten bak şey değil. Ama yok ki yani hangisinde o, var? Şebnem Paker'in. Onda vardı. Onda vardı ve insanlar ilk kez Tabii. bağlamayı orada duydular ve vardı işte, o aldığımız vardı. en iyi derece de o zaman <gülüyor> evet. ortaya çıktı. Üçüncü olmuştu. Şimdi. 95, Tabii. sene 95'ti. Şu an e, galiba grup manga temsilcisi ama manga ben e, değilim. Zaten. Değilim yani. Aynen, aynen. Ben değilim yani. Türkiye yani değilim yani. Bana göre aslında benim fikrim sorulsa benim düşüncem bence Türk Halk Müziği yine böyle çok güzel bir uyarlamayla katılabilir ki ben hep şey diyorum. Yani katası. Yani, e, verin bir de Semah olursa. <gülüyor> <gülüyor> ben hep şey diyorum. Şey, verin bir Fuat Saka, verin bir e, Arif Sağ, verin başka birini. Koyun arkasına Mas da Saka, şöyle süper. adam gibi dans eden birilerini. Ya horon yapsa yeter. Dert şey değil Vallahi aslında. Vallahi horon yapsa yeter. Yani. Yani benim söylediğimde dert şu değil. E, birinci olalım. İşte e, Eurovision gelsin Türkiye'de yapısın. Benim derdim bu değil. değil. değil. Ama Biz bizi tanıtalım. Tanıtmak. Kültürümüzü görsün insanlar istiyorum Kendim ben. Tanım. Eğer şarkı yarışmasıysa Tamam. Şarkıcı yarışmasıysa da tamam ama kültür adına bir şeyler yapılıyorsa hı -hı. biz olmalıyız. Tamam. Serta Pereler çok güzel bir sesle kazandı. Güzel okuyor. Hı -hı, hı -hı. Altyapısı falan güzel ama ama Türkiye adınaysa, bizim adımıza Türkiye adınaysa, bizim Anadolu adınaysa bence değil yani. Değil tabii canım. Değil ya tamam o bir şarkı yarışmasıdır. Öyle temsil ederim. Okey. Okay dedim ben. Yanlış de mı <gülüyor> sence? Ee, bu kadar. Sözden de... benim üzerine okey demem. Halegür <gülüyor> Hale sağlam örgütlemiş ondandır belki. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Hocamın ellerinden öpüyorum. Peki eğer şu an sesimiz ona ulaşıyorsa biz de ellerinden öpüyoruz. Ee, yine bir türküyle devam edelim albümden. Senin özellikle istediğin bir şey yoksa ben e... Leyli Leyli'yi yayınlayayım. Çok güzel. Ya hepsi güzel. Benim için şimdi televizyon programına katılıyorum diyorlar her Güzel Hanım. Şey, çocuğun her bir hepsi, parmağı hepsi. gibi Hepsi Benim 15 çocuğum var şu an. Güzel Hanım hangisini çalak hiç fark etmiyor. Anasıl vallahi fark etmiyor. Kavana göre giriyorum <gülüyor> Gerçekten öyle. Hepsi, hepsi çok güzel. Peki o zaman e, Leyli Leyli dinleyelim. E, artık yavaş yavaş zannediyorum sonra da yaklaşıyoruz. E, az sonra veda etmek üzere. Porta olacağız. is oh. he Hal artık bu hafta sona geldi sevgili Zuhal bizimle beraberdi. Senin Olaydım isimli albümüyle hem bu albümden türküler dinledik hem bu albüm üzerine Zuhal'in yaşamı üzerine müzikle ilgili düşünceleri üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. <gülüyor> Zuhal aslında işin mektepli tarafından hep alaylı mektepli kısmı vardır ya mektepli tarafından <gülüyor> ama... Yüreğini de alaylı tarafından e, büyütmüş bir insan. Bu bakımdan e, her iki taraftan da rahat rahat... Şanslı. E, aynen, aynen. <gülüyor> Peki e, Zuhal çok teşekkür ediyorum. Senin son eklemek istediğin şeyler varsa onları da artık alalım. Bir de e, ben yaralı Ceylan'ım deyip e, artık dinleyicilerimize veda edelim. Sen biliyorsun ben senin iyi bir takipçinim. Daha önceki radyoda da ben senin programını özellikle kaçırmamaya dikkat ediyordum. Zamanım fırsatım buldukça dinliyordum. Buraya da gerçekten çok sevindim. Burası da çok sıcak bir ortam. Programın çok uzun soluklu olsun ki eminim öyle olacaktı. Çok teşekkür ederim. Senin olmak gerçekten çok güzeldi. Biliyorsun senin olduğun her yerde ben başım gözüm üstünedir. Neresi olursa olsun ne olursa olsun seve seve koşa koşa. Pada sevgili Suat yanımızda orada böyle tek masada. Evet evet. Sevgili Suat'a çok teşekkür ediyorum. Efendim eşim yine yanımda. Murat Karabulut hiç beni yalnız bırakmıyor. Benim can yoldaşım eşime çok teşekkür ediyorum. Senin olmak güzel. Seninle sohbet etmek güzel. Zamanla nasıl aktı anlamadık. Zaman, vallahi nasıl aktı anlamadım. Ee, ben de bir dönem radyo programcılığı yapmıştım. Ee, ayrı ayrı radyolarda. Hı hı. Bunlarda da tabii sizden de benim sizin programlarınızı takip etmekten de çok aldığım güzel şeyler vardı. Onu da şimdi söyleyeyim çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Orada sizin hocalarınız var bana yani. <gülüyor> radyoculuk adına. Güzeldi vallahi seninle sohbet. Dinleyenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bizi takip etsinler, türküleri dinlesinler aman ne olur fark etmiyorum. Benim albüm, öbür albüm, öbür albüm kültürüne sahip çıksınlar. Peki e, sana ulaşmak isterlerse bir web adresi? Tabi e, İber Müzik'teyim ben zaten. Hı -hı. İber Müzik dışında Uğur Özayvas bizim menajerliğimizi Hı -hı. yapıyor. E, Uğur Öz Özayvaz da zaten Kıvırçkali'nin menajeri. Ali'den de ulaşabilirler. ...web adresim var ama... ...açıkçası web adresine de pek şu an giremiyorum... ...yine de ben vereyim... ...www.zuhalweb.com'dan... ...bizlere ulaşabilirler... Hı -hı. ...herhalde söylememde sakınca yok artık... ...Facebook diye bir şey var ve her tabii, tarafa tabii. yayınlandı... ...biz daha çok şu an... ...Facebook'ta bizim duyurularımız falan... ...Zuhal Karabulut diye girerlerse... ...oradan da ekleyebilirler bilgilerimizi... Ee, bir şey, fan, ...fan sayfası oluşturuyorlar... ...fan sayfamız da var... Da. ...Zuhal Karabulut falan... Hı -hı. O, ...hepsi var orada... ...okey tamam... Ee, tekrar çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizimle beraber olduğun için, bizi kırmadığın için sonrasında da çok güzel şeyler söyledin bizimle ilgili. Ee, radyoculuğunla ilgili, ne bileyim hani diğer e, profesyonel bu işi yapan arkadaşlarımla ilgili çok güzel şeyler söyledin. Ee, en kısa sürede ben bu sohbeti yenilemek isterim, yinelemek isterim ee, ve... Zannediyorum bir sonraki albümü beklemek istemiyorum. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biraz <gülüyor> daha zaman geçsin. Biraz daha zaman geçsin. Tekrar e, bir araya gelmeyi istiyorum. Dinleyicilerimize... 13 çocuğuma haksızlık yapmak istemiyorum. Ben Onları de. Ee, bunların yanına her bugün çaldığımız her türkün yanına bir tik koyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki gelişinde diğer türküleri çalacağız. <gülüyor> hey, yani albüm, albümü çok seviyorum. Bazen arabaya koyup dinliyorum. Diyorum ki eşime. Ya Murat bu albüm ne kadar olmuş Benim o, o diye söylemiyorum ama gerçekten güzel oldu diyorum. Vallahi Peki. güzel oldu. Ee, Sayıp dinleyicilerimiz de çok beğendiler. Ee, eğer müzik marketlerden edinmek istiyorsanız e, ismini tekrar hatırlatalım albümün. Senin olaydım. E, zaten Zuhal diye baktığınızda büyük bir ihtimalle albüm gözünüze çarpacaktır. <gülüyor> albüm kapağı da e, çok güzel. Burada da emeği geçenlere teşekkür etmek lazım. Gayet sade, Albüm kapağı bizi Albüm kapağı bizim İlyas <gülüyor> Aykuşel'de. İlyas abiyle biraz da kavga etmiştik ya. hatta. Benim ilk albümde de aynı pozları verdi. Bunda da aynı pozları verdirdi. İlyas abi niye başka poz verdirtmiyorsun? Ama kızım ben bunları seviyorum. Güzel ama resimler eline Yo, yüreğine güzel, sağlık. Güzel. Elimi çenemin altına şey, koydurdu. Çok şey. güzelim o <gülüyor> güzel ama bu. Yani evet. şey değil ya hani öyle standart bir poz gibi duruyor ama. Do, doğal yani. A, böyle aynen. fazla uğraşın yani böyle çok sanatsal yönü yok ama güzel yani. Sıcak bir albüm. Photoshop'ta da yok galiba bunun. Foto, Var mı? <gülüyor> Cüneyt şimdiki <gülüyor> olmasın Cüneyt'e ilerliyor lan. Peki. Sevgili dinleyenlerim, vallahi ben güzel bir kadınım. Sen, siz Cüneyt'in söylediğine esprisine bakmayın. <gülüyor> yani henüz yok Photoshop'a gerek. Peki. Tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğin için, güzel sohbetin için. Ee... Teşekkür Radyo Havan'daydınız, hala Havan'dasınız ve e, Hasbihal programını dinlediniz. Programımızda bugün Zuhal vardı. E, güzel bir sohbeti gerçekleştirdikten sonra artık size veda etme zamanı geldi. Artık biz bir sonraki haftaya kadar, bir sonraki salıya kadar aranızdan ayrılıyor olacağız. Görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Bizimle beraber kalın. Bu arada sürçülisan ettiysek affola, hoşgörü de sanıyoruz. Teşekkür i̇yi ediyoruz. İyi dinletiler dileriz. Hoşçakalın.